İkinci kitap, Taharet Temizlik kitabı. Müslümanlıkta ibadetler, taharetler. Bir. İslam dini yüce Allah'a ibadetten, itaat ve teslimiyetten ibaret en kutsal bir dindir. Bu kutsal din yüce Allah'ı bilmek, ona ibadet ve itaatte bulunmak için insanların yaratılmış olduklarını bildirmektedir. Büyük İslam dini insanların ruhlarını manevi duygularla aydınlatır. Bütün hayata kavuşturur. İnsanların ruhlarını manevi duygularla aydınlatır. Bütün kainatın yüce yaratıcısına kulluk ve ibadet görevinde bulunmalarını emreder. İkramı bol olan ezeli yaratıcımızın Manevi huzurunda kabul edilmek insan için ne büyük bir nimet, ne büyük bir şereftir. İşte ibadet ve itaat insana bu nimet ve şerefi kazandırır. Uyanık bir ruhun ferahlığı, sağlam düşünceli bir insanın kalben huzuru, gerçek bir neşeye ve bir mutluluğa kavuşması ancak yüce Allah'a ibadet sayesinde elde edilir. İbadet ve itaat zevkinden yoksun olanlar, kendi yaratılışlarındaki hikmetten habersiz olan zavallılardır. Yüce Allah'a kulluk ve ibadette bulunmayanlar, borçlu oldukları şükür görevini terk etmiş, sonsuz ahiret hayatlarını tehlikeye düşürmüş mutsuz kimselerdir. Hiç şüphe yok ki, ...insanların mutluluk ve selameti, gerçek varlığı, yüce Allah'a güzel niyet ve samimi bir kalb ibadet ve itaat etmekle kazanılmış olur. İbadetlerin bir kısmı da temizliğe ve paklığa bağlıdır. 2. Müslümanlık temizliğe büyük bir önem vermiştir. Taharet maddi ve manevi kirlerden arınmak demektir. Bir kısım ibadetlerin şartı başlangıcı anahtarıdır. Temizlik bulunmadıkça bu ibadetler yerine getirilemez. Temizlik bulunmadıkça insan yüce Allah'ın manevi huzuruna giremez. Nitekim bir hadisi şerifte temizlik imandandır buyurmuştur. Diğer bir hadis şerifte de namazın anahtarı Aynı zamanda temizlik sağlık için yararlıdır. Rızkın çoğalmasına sebep olur. Nitekim bir hadisi şerifte temizliğe devam et ki rızkına genişlik verilsin buyurmuştur. Sonuç Ehliyet ve yetki sahibi olan her insan bir takım ibadetlerle, temizliklerle din bakımından görevlidir bazı şeyleri yapmakla ve bazı şeyleri yapmamakla sorumlu olmuştur. Bunlara dair ilm yeterince bilgi verilecektir. Ancak din kitaplarında, yazışmalarda ve konuşmalarda çokça tekrarlanan bazı deyimler vardır ki, önce bunların anlamlarını bilmek gerekir. Bunun için önce bunların lügat ve terim manalarını yazacağız.